Merhaba, ülkelerindeki yasa dışı ağaç kesme faaliyetlerine karşı çıkan Perulu dört çevre aktivisti öldürüldü. Peru'nun Ashaninka topluluğuna mensup dört yerli aktivist, Brezilya'ya giderken sınır yakınında hayatını kaybetti. Yasa dışı ormancılık faaliyetlerine karşı kampanya yürüten eylemciler, hayatını kaybedenlerin bir süredir yasa dışı ormancılardan tehdit mektubu aldığını belirtti. Faillerin yasa dışı ormancılar olduğu tahmin ediliyor, öldürülenler arasında yaklaşık 6 senedir Ülkenin ormansızlaşmasına karşı mücadele veren hareketin sözcüsü Edwin Chota da bulunuyor. Chota yetkililere yasa dışı ağaç kesme faaliyetleri hakkında raporlar hazırlıyordu. 2012 Dünya Bankası raporuna göre Peru'nun ihracatının %80'i yasa dışı ağaç kesiminden geliyor. Global Witness örgütünün geçtiğimiz aylarda yayınladığı rapora göre 2002-2013 yılları arasında 908 kişi doğa mücadelesine katıldığı için öldürüldü. Maden, toprak hakkı ve ağaç katliamlarıyla ilgili mücadelelerde şiddetin dozu yükselirken, Latin Amerika ve Asya Pasifik ülkelerinde ölümle sonuçlanan şiddet sayısı fazlalığı dikkat çekiyor. Yalova'da kuraklık nedeniyle kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçedere Barajı'nda sadece birkaç günlük suyun kalması nedeniyle başlatılan zorunlu su kesintilerine bazı ilçelerde dahil edildi. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergis, baraj seviyesi şu anda su alınamayan hacim olan 46 kotta çalışmalarımızı 43 kotuna tekabül eden ölü hacim bölgesinde yoğunlaştırdık. Buski'den temin ettiğimiz makineler ile buradan su çekmeye çalışacağız. Bu da kentimizin 7 ila 10 günlük suyunu karşılayabilir dedi. Yalova Belediyesi'nin katkılarıyla Orta Burun Göleti'nden Gökçedere Barajı'na su aktarılması için başlatılan çalışmaların Ekim ayının ikinci yarısında biteceğini sözlerine ekleyen Ömer Nergis, Yalova'dan kaçak ve kayıp su oranının oldukça fazla olduğunu, bunun asgariye indirilmesi için çalışmalar başlatılacağını da sözlerine ekledi. Sadece Yalova'da değil, kuraklık neredeyse bütün Türkiye'yi vurmuş durumda. Malatya'da barajlar alarm verirken Sivas'ta, Kızılırmak ve Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü de kurumuş durumda. Malatya'nın en büyük sulama barajı olan Çat Barajı'nda %7 ila 8 oranında su kaldığı bildirilirken Polat Barajı'nda %14, Sürgü Barajı'nda %22, Sultan Suyu Barajı'nda ise %25 oranında su olduğu kaydediliyor Medik Barajı'nı besleyen Tohma Çayı'nın debisinin ise yarıdan yarıya azaldığı ifade edildi. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek sonbaharda yağış olmazsa ciddi kriz yaşanabileceğini belirtirken, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmağ'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkiinde 28 Ağustos'ta Irmağ'ın ortalama debisi saniyede 3.7 metreküp olarak belirlendi. 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan Muzaffer Yılmaz, Bir zamanlar geçilemeyen Kızılırmak'ta artık hayvanların otlatıldığını ifade etti. Türkiye'nin uluslararası öneme sahip Hafik Gölü'nde de kuraklığın etkisiyle su kıyıdan 30 metre çekildi. Yeni rakamlara göre atmosferdeki karbondioksit seviyelerindeki sıçrama nedeniyle sera gazları 2013 yılında rekor seviyelere ulaştı. 2012-13 yılları arasında atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları 1984 yılından bu yana en hızlı Artışı gösterdi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu durumun küresel bir iklim anlaşması gereğini vurgulamakta olduğunu söylüyor. Tüm salımların yaklaşık yarısı denizler, ağaçlar ve canlılar tarafından solunmakta. Bülten'e göre atmosferdeki karbondioksit küresel ortalama miktarı 2013 yılında 396 ppm'e ulaşmış durumda. Bu bir önceki yıla göre neredeyse 3 ppm artış anlamına geliyor. Bülten 2013 yılında karbondioksitteki artışın sadece salınlardaki artışa değil aynı zamanda dünyanın biyosfer tarafından da düşük karbon alımına bağlı olduğunu düşündürüyor. Bu gelişme karşısında Dünya Meteoroloji Örgütü bilim adamları da şaşkın. Zira biyosferin absorbe yeteneğinde bir azalma en son 1998 yılında görülmüştü. O zaman da dünya çapında geniş çaplı biyokütle yakımı ve El Niño koşulları bir araya gelmişti. Dünya Meteoroloji Örgütü verileri 1990 ve 13 yılları arasında iklim üzerindeki ısınma etkisinde %34 oranında bir artış olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni karbondioksit, metan ve azotoksit gibi gazların atmosferde uzun süre kalması. İlk defa bu yıl bülten karbondioksitin denizlerde neden olduğu asitlenme verilerini de içerdi. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre her gün okyanuslar kişi başına yaklaşık 4 kilogram karbondioksiti emiyor. Şu anki asitifikasyonun son 300 milyon yıldır görülmemiş düzeyde olduğu düşünülürse bu durum son derece tehlikeli. Atmosfer ve okyanuslardan elde edilen veriler sorunu çözmek için hemen harekete geçilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor. Dünya genelinde devlet ve hükümet başkanları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon başkanlığında yapılacak özel bir zirve için 23 Eylül'de New York'ta bir araya gelecek. Bu toplantının 2015 sonuna kadar yeni bir uluslararası iklim Değişikliği anlaşması üretmek için uzun süredir devam eden müzakerelere ivme kazandırması umut ediliyor. Zaten artık kaybedecek de vakit kalmamış durumda. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle. esen kalın.